Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ashab-ı kimlerdir? Yakanlar mı, yakılanlar mı? Öncelikle kelime manasını verelim. Uhtut uzun ve derin hendek anlamına geliyor. Ashab da burada sahip anlamına gelmektedir. Yani bu cümlede sahip manası taşıyor. İslam'dan önce Allah'a inananları ateşli hendeklere atarak cezalandıran kafir bir topluluktur bu Ashab-ı Ashab kimler olduğu ve ne zaman nerede yaşadığı hakkında çok değişik rivayetler ve e, her bir rivayetinde farklı hikayeleri vardır. Bu rivayetlere göre olay e, Yemen, Necran, Irak, Şam, Habeş e, veya Yahudi kralları tarafından meydana getirildiği ifade ediliyor. Allah'a inanmayan kafir bir beldenin kralı Allah'a inananları dinlerinden çevirmek tekrar kendi sapık dinine döndürmek için müminlere eziyet eder. Uzunlamasına ve derin hendekler kanalar yani uhtut kazdırır. Bu hendeklerin içine büyük ateşler yakarlardı. Allah'a inanmaktan başka hiçbir günahı olmayan müminler Hendeyin başına getirilir, Allah'a imanda ısrar edenler ateşe atılır, küfre dönenler ateşten kurtarılırdı. Bütün bu durum, bu zor durumlarına rağmen müminler imanından dönmezler ve ateşe atılırlardı. Müminleri ateşe atan bu zalimler Hendeyin etrafında oturmuş olarak yaptıkları bu zulmü zevkle seretellerdi. Bu olay Burç Suresi 4. ayetten 8. ayete kadar eee Suresi'nde şöyle ifade ediliyor. Estağfurullah. Kutile ashabul uhtud. Kahroldu, lanetlendi hendek sahipleri. En narizatil waqut. <vequud> Tutuşturulmuş o ateşin izhum aleyha qud tutuşturulmuş o ateşin etrafında oturmuşlardı o vakit. Ve hum ala ma yef'aluna bil mu'minina shuhud. Ve müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Ve ma neqamu minhum illa an yu'minu billahi'l azizil hamid. O müminlerden ancak güçlü ve övgüye layık olan Allah'a inanıyorlar diye intikam alıyorlardı yani müminlerden intikam alan bu e, hendek arkadaşları hendek sahipleri e, ayette açıkça ifade ediliyor yani burada ayetten açıkça anlıyoruz ki ashab uhtudun yani yakılanlar değil yakanlar olduğu anlaşılmaktadır ayet onlardan bahsediyor çünkü yani tutuşturulmuş, alevin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlar. İşte Allah'a inanıyorlar diye müminlerden intikam alıyorlardı. Yani demek ki açıkça anlıyoruz ki Ashab-ı Uhdud müminleri yakan kafirlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.